Merhabalar, bayram sonrası İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan açık mimarlık programına başlıyoruz. Ben İpek Akpınar. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Bayram sonrası keyifli bir programda tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Cenk aramızda değil kendisine geçmiş olsun diyoruz ve gelecek haftaki programa yetişmesi umuduyla acil şifalar diliyoruz. Birkaç etkinlik duyurumuz var. Sevgili Meclis Teklaş'ımız e, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden Murat Germen'in Mutamorfoz başlıklı bir sergisi var. Ne dersin Hüseyin? E, gezilmeye değer derim. E, bugün açılışı olacak. Bir ay süreyle gezilebilir olacak. Aslında e, Murat olağanüstü işler üreten bir arkadaşımız. E, planlamadan, mimarlıktan, fotoğrafçılığa doğru kaydı. Ben bu metninde çok iyi okuduysam da algılamadım ama Hüseyin'in bunun üzerinden çok iyi... Ben şöyle aslında. Kentler üzerindeki güncel baskıyı e, oldukça iyi kavramsal bir altyapıya oturtup çarpıcı bir dille ve teknikle fotoğrafa yansıtıyor. E, dolayısıyla burada hem kent üzerindeki baskı hem kentin yeni e, dönüşümleri, direnen kısımları... Gibi konuları kavramsal olarak izlemek mümkün metinden benim anladığım ve birkaç sergi duyurusundaki görselden bir başka konuda aslında daha çarpıcı Murat'ın vurguladığı tanıtım metninde temsille ilgili yani kentin perspektifle tek bakışla temsilini bu coğrafyanın temsil dili olan miniatur dönüştüren bir temsil dili olduğunu bir anlamda ifade ediyor. Dolayısıyla hem güncel anlamda kentler üzerindeki baskının bir nevi görselleşmesi, diğer taraftan kentin ya da yapılı çevrenin görselleşmesi, temsil ortamında yeniden üretilmesi ve bunun kavramsal bir çerçeveyle ifade edilmesi açısından oldukça ilgi çekici görülmeye değer bir sergi gibi görüyorum. Sergi bu akşam akaretlerde CHM Galeri'de açılıyor. İkinci bir önemli etkinliğimiz daha var. Haliç Kongre Merkezi'nde aklın gözüyle görmek mottosuyla çıkan bir konferans. Bu akşam sevgili meslektaşımız Emre Aralat'ın tasarımda özgünlük, özgürlük ve özgürlük isimli başlıklı bir konuşması var. 17.40'ta diye bir notumuz var. Ee, bir önemli etkinlik daha var. Ee, Alexander Valery'nin binası yeniden yaşam buluyor. Osmanlı Bankası Müzisi Arşivi Salt Galata adı altında önümüzdeki hafta kapılarını resmen açıyor. Merakla sevgili Han Tekin'in yeni renovasyon projesini bekliyoruz. Bu duyurlardan sonra sevgili konuğumuzu aslında hem tanıtmak, tanıtmaya aslında mimarlık camiası için gerek yok ama açık radyo dinleyicileri için belki kısa bir tanıtma. Açık radyo binasının yer aldığı, binanın mimarıyla beraberiz. Her kurumun çok özel mezunları vardır. Her mesleğin çok özel duayenleri vardır. Ama özellikle bizim mesleğimizde meslek ahlakı dediğimizde ve kendisinden sonra gelenlere destek olmak dediğimizde ilk akla gelen isimlerden biri sevgili Doğan Tekeli ile beraberiz. Hoş geldiniz Doğan Bey. Teşekkür Hoş ederim. Geldiniz. Hoş bulduk. E, Doğan Bey'e bir iki soru soracağız, sohbet edeceğiz. Bizim e, biliyorsunuz programımızın bir sloganı var. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. E, Doğan Bey aslında mimarlığı uygulayan, tasarlayan, mimar denince aklımıza en baskın şekilde gelen figürün Türkiye'de en uzun zamandan beri e, çok başarıyla ve ender rastlanır türde kurumsallaşma e, başarısını göstermiş temsilcilerinden e, Tekeli Sisa mimarlığın kurucusu. Ve ortağı ve bu vesileyle bu uzun döneme tanıklık tam yola çıkarak Doğan Bey'e aslında şöyle bir girişle soru sorabiliriz. Türkiye aslında son zamanlarda belki 5-10 yılda birçok ciddi eşitlerden geçiyor. Bizim alanımızı da etkileyen, mimarlığı etkileyen. Fakat biz işte 5-10 yıldan bahsediyoruz. Bunun 70'lerde, 80'lerde, 60'larda da değişik kırılma noktaları olduğunu biliyoruz. E, tabii bu programa sığmaz, 5-6 dakikaya sığmaz olduğunu biliyoruz ama yine de Doğan Bey'in e, o kendine özgü ifade tarzıyla, yani bu 5-6 dakikada çok da e, iyi şeyler söyleyeceğini e, tahmin ederek e, böyle bir giriş yapsak, e, yani Türkiye'de mimarlığın veya mimarın konumu üzerine siz bu kadar uzun dönemin tanığı olarak e, ne söylemek istersiniz? Benim çok teşekkür ederim. Önce beni tanıtırken söylediğiniz güzel sözleri tam layık olduğumu düşünmüyorum. Ama e, bu uzun meslek hayatı gerçekten bir şans. Biliyorsunuz Mimar Sinan'a Allah üç tane hediye vermiş. Öyle derler. Bir tanesi uzun ömür. Eski tabirle tulu ömür derler. Yani 90 yaşlarını idrak etmiş. Eğer Sinan o zamanki Osmanlı toplumunun erkek ortalama yaşı olan 47 yaşında vefat etseydi, ne Şehzade Camii, ne Süleymaniye ne de tabi Selimiye Camii olmayacaktı. Tabi Sinan da olmayacaktı. Sinan'a ikinci hediye bir deha. Allah vermiş bir kavrama, yapı tasarlama ve inşa etme dehası. Bir üçüncü hediyesi de kanuni gibi bir Müşteri vermiş. Bu üç e, hediye Sinan'ın Sinan yapmış. Bu hediyelerden bir tanesine henüz ucu belli olmayan bir uzun meslek hayatına ben nasip oldum. O sebepten müteşekkirim. Ve bu nedenle de Cumhuriyet dönemi mimarlığının yani 1923'ten günümüze alırsak yaklaşık 2 bölü 3'ünü bir fiil yaşamış oldum. 1950 yılında Henüz öğrenciyken kazandığımız bir proje yarışması, İzmir Merkez Bankası yarışmasıyla bir fiil mimarlık hayatına başlamış oldum. Ve bu yıl işte aslında 2011, 61 yıl oldu ama üniversiteden mezuniyetimden önümüzdeki yıl 2012'de 60. yıl olacak ve Allah kısmet ederse 60. yıl plaketini alacağız. Bu nedenle... Cumhuriyet dönemi mimarlığının, mimarlarının ve mimarlığının toplumsal konumunu şöyle özetleyebilirim ben. Tabii bizden önceki dönemi de ister istemez o zaman mimar sayısı çok az olduğu için, mimarlık faaliyeti çok az olduğu için bilir olduk, yakından öğrenir olduk. Bence 1923 ile 1950 arası erken cumhuriyet dönemi denebilir. Bu dönemde Bugün anladığımız anlamda özel mimarlık yok gibi. Yani devlet mimarları var. İşte Vedat Tek Osmanlı'dan kalan Hassan mimarı, e, öbür büyük mimarımız Kemalettin Bey, vakıflar mimarı, büyük yapıları bunlar yapıyorlar. Ama bu dönemin sonlarına doğru, Cumhuriyet'in ilanından sonra, işte e, Seyfi Arkan gibi, efendim Adil Denktaş gibi, ee, benim hatırladığım e, birkaç mimar var. Bunlar ama bunlar da çok küçük bürolar. Yani bugünkü anlamda bürolar değil. Diğerleri hocalar. Emin Onat Bey, Sedat Hakkı Bey, mesela Emin Bey Anıtkabir yarışmasını ve uygulama projelerini Teknik Üniversite'deki odasında yapmıştır. Sedat Hakkı Bey ile beraber Adliye Sarayı'nı yaptıkları zaman ...yine Taşkışla'daki çatı odalarında yaptılar. Biz bunları yaşadık, gördük, birlikte çalışıyorlardı. 1950'de Demokrat Parti'nin gelişinden sonra bildiğiniz gibi Türkiye'de bir ekonomik liberalleşme bir dereceye kadar başlamış oldu... ...ve harp sonrası ekonomisi Türkiye'ye yabancı sermaye gelmeye başladı... Yapı faaliyeti arttı. Harp içinde hemen hemen hiç olamayan yapı faaliyeti arttı. Ve dolayısıyla ayrıca da üniversitelerden, yani teknik üniversiteden, yıldızdan ve güzel sanatlar akademisinden eskisine oranla daha çok sayıda mimar yetişmeye başladı. Bunlarla özel mimarlık başladı. Şimdi birinci dönemi mimarlarının, kamu mimarlarının ...kamuda çalışan mimarların... ...bana göre toplum içinde belli bir saygınlığı vardı. Bir defa kamu elemanı olmak... ...başlı başına bir saygınlık unsuruydu. İkincisi çok az sayıda dışarıda çalışan mimarlar da... ...zaten saygı görüyorlardı. 50'den 80'lere kadar olan dönem bence ikinci dönem. Bu dönem mimarlığımızın gelişmesi... ...dünyaya açılması dönemi. Ama... Bakın biz demin söylediğim gibi 1950'de proje yapmaya başladık. 52'de okulu bitirdik, 53'te askerliğimizi bitirdik ve Sami Sisa ile beraber büromuzu açtığımız zaman birkaç apartman projesi, o da kat eklemesi falan gibi şeyler oldu. Ama bu yıllarda Bayındırlık Bakanlığı'nda bulunan meslektaşlarımız özellikle Orhan Alsaç, Türkiye'de mimarlığı bir nevi kurumlar, kurumlaştırdı ve e, bugün kullanılan, uzun yıllar kullanılan yönetmelikleri, yarışma yönetmeliklerini, ücret yönetmeliklerini o kurdu ve Türkiye'ye getirdi. Bunlar Türkiye'de mimarlık bürolarının gelişmesine çok yardım etti. Bu arada, bu 50 ile 60 arası diyebilirim, kamu Yapılarının tümü Bayındırlık Bakanlığı eliyle yapılıyordu ve yarışmalar yoluyla elde ediliyordu büyük yapılar. Yarışmalar yoluyla elde edilen yapılar mimara da yapıya da bir meşrui, meşruiyet kazandırıyordu bildiğiniz gibi. Çünkü üzerinde artık tereddüt kalmıyordu. Büyük bir yarışma olmuş, birçok kişi girmiş, seçkin bir jüri, umumiyetle hocalardan müteşekkil bir jüri seçmiş... Hem de ee, gençlerin, önünü, açılıyor, hem tabii, de gençlerin önünü açıyordu. Böylece 80'e kadar mimarlığımız gelişti. Çok sayıda mimarlık bürosu oldu ve gene de belirli bir saygınlığı vardı. Ama bu dönemin bir başka özelliği daha var bence. Türk mimarlığı yabancı mimarlara karşı mimarlık pazarını tam olarak koruduğu bir dönemdir bu. Meslek Odaları Kanunu 1953 veya 54 yılında çıktıktan sonra yabancı mimarların Türkiye'de iş yapması mümkün olmadı. Özel izinler almaları gerekiyordu ve kanuna göre o alanda Türkiye'de yapı yapabilen mimar olmadığı zaman ancak onların Türkiye'de iş yapmasına izin veriliyordu ki bu Türk mimarlarının önünü açan bir şeydi. Evet. Ama Türk mimarlarının yaptığı hizmet e, kamu tarafından da özel işverenler tarafından da batıda olduğu gibi takdir edilmiyordu. E, ücretlerimiz bizim ücretlerimiz batıdaki ücretlerin dörtte biri veya üçte biri oranındaydı. Hı. Gene de bu ücretler resmi tarifede olduğu halde e, gene de tatmin edici ücretlerdi. Çünkü özel sektörde çok daha düşük ücretler veriliyordu. Son yıllarda, son günlerde özellikle Van depremi dolayısıyla biliyorsunuz e, hizmetlerin yeterli alınmadığından söz ediliyor. Evet. Ama hizmeti isteyen de yok ayrıca. A Bu da bir başka yaradır. Konuşulurken efendim müteahhitler şöyle yapmış böyle yapmış ama müteahhitler öncelikle bir meslek hizmeti talep etmemiş, kamu da talep etmemiş değilse. Çok, çok kısa tabii efendim, dahi, şey tabii. çok kısa zamana sığdırabilmek tabii. çok kolay değil ama tabii. E, yani bu 50'lerde 60'larda işverenin, mimarın rollerinin çok net tariflendiği evet. belli bir kalitenin evet. sağlanması için e, evet. tabiri caizse kurgunun doğru olduğu bu, bir, bir dönem. durumdan evet e, özelleşmeyle evet. daha özel evet. alana yayılmayla evet. beraber bu, bu, bu, bu özellikle sermayenin bence genişlemesiyle evet. Sermayenin geniş bir sınıfa yayılması ve bu sınıfın yapı yaptırır hale gelmesiyle onlarda kurumsal olarak yapı yaptırma bilinci olmadığı için yapı yaptırma usulleri daha önce tesis edilmiş olan usullerden farklı hale geldi. Ne projelerin denetimi, ne projelere gerektiği zamanın ve ücretin tanınmak istenmemesi, yapı projelerini ...giderek düzeysiz hale getirdi. Evet efendim. Kısa bir müzik arası verelim isterseniz. Ee, Sevgi Türkkan'ın seçimiyle... ...bayram ertesi, neşeli... ...çok katmanlı bir müzikle ara veriyoruz. Ufuk çizgisini yeniden tasarlamak... isteyen bir şarkı seçmiş Sevgi Türkkan... ...bizim için. 4 Projectors... ...Remade Horizon. Açık Radyo'da Açık Mimarlığa devam ediyoruz. Konuğumuz Doğan Tekeli. Doğan Bey 1980'lerde kaldınız. Ona bu kısa zamanda devam edebilmek için ben şöyle bir ekleme ya da yorum katmak istiyorum. Tabi arada uzunca bir zaman var çok konuşulabilir fakat bugüne de bağlarsak hızla. Bugün bir taraftan var olan kent dokularına müdahaleler söz konusu ciddi müdahaleler söz konusu. Biraz sizin endüstri yapıları konusundaki deneyiminize binaen, biraz onların uzun ömürlerine şahit olmuşluğunuza binaende şunu sormak istiyorum. Son yıllarda İstanbul'da ve daha pek çok şehirde kent içinde kalan bu tür yerlere ciddi müdahaleler var. Yani bir tarafta bir endüstri yapısı içindeki hayatla beraber 40 yıl, 50 yıl katman katman orada var oluyor. Artık bir, yani bina olmaktan çıkıyor oradaki hayatla beraber insanların hafızasında çalışanlarının şehrin hayatında var oluyor. Sonra bir anda bir gün bir sabah orası için bir karar alınıyor, özelleştiriliyor. Bunun mesela Antalya Dokuma Fabrikası şu anda gündemde olanlardan bir tanesi İstanbul'da var bekleyen bu tür projeler. Bu bugünün aslında çokça her şehirde hemen hemen rastladığımız bir durumu. Fakat bir taraftan da bir gerçek var bunlar zaman geçiyor. Ee, hayat değişiyor değişim devam ediyor bugünün gerçekleri bunlar nasıl uzlaşabilir belki de evet. hani zor olan evet. sorusu evet. soru bu ee, buradan devam etsek even bu son bahsettiğiniz konu çok komplike bir konu o konuya hemen geleceğim ama bu 80 sonrası Türk mimarlığının ya yani Türk mimarlığının konumu, toplumsal durumu hakkında 2-3 satır 2-3 kelime söylemek istiyorum. 1980 sonrası Türk mimarları artık kendi pazarlarını koruyamaz oldular. Yabancı mimarlar geldi. Sermaye genişledi. Özellikle 95'ten sonra hizmetlerin serbest dolaşımı bizim ortak pazara girişimiz. Türkiye'de önemli yapıları yabancı mimarların yapmasına yol açtı. Bu Türk mimarlığının Toplumsal konumunda bence büyük bir erozyona yol açtı. Bir yandan mimarlık ticareti, ticari hale geldi. Çok büyük mimarlık büroları kurulur oldu, batıda olduğu gibi. Bir yandan da e, Türk mimarları e, biraz evvel sözünü ettiğimiz e, yapı yaptırma yöntemlerini, yöntemleri ve bilinci olmayan özel sermayenin elinde... E, mimarlığın gerektirdiği saygıyı görmeden bir hizmet elemanı olarak ücretsiz proje yapmaya zorlanır oldular. Bugünkü durumumuz doğrusu mimarlığın geleceği için bizim yetiştiğimiz dönemde aldığımız mimar kavramının bize verilen mimarlık ideolojisinin çok dışında gelişiyor. Bu tabidir belki de zaman değişecektir, kavramlar değişecektir. Biz kendi dönemimizi bir şekilde doldurmuş oluyoruz ama geleceğinden mimarlığın doğrusu bir miktar endişe etmiyor değilim. Bu sanayi yapıları ve kente müdahaleye gelince bu kent planlamasıyla ilgili bir kere önemli bir konu. Kent planlaması meselesi dünyada da zaten rahatlıkla çözülebilmiş değil. 1960'larda kent planlaması dediğimiz zaman... Masada oturulur, sokaklar, meydanlar falan düzenlenir ve o uygulanır zannederdik. Halbuki öyle olmuyor. Toplumun dinamiği farklı yönlerde gelişebiliyor. E, kent arazisine özellikle özel sektörün, özel mülkiyetteki araziye bütün e, arazi sanki devletinmiş gibi müdahale etmek imkanı olmuyor. Yasal zorunluluklar, istimlaklar vesaireler, mülkiyet sorunları kent planlamasını bir nevi pratik planlama haline getirmiştir. Yani eylem, eylemsel bir planlama haline getirmiştir. O bakımdan bu sanayi yapıları bölgesine yapılacak olan müdahaleler de istendiği şekilde ideal bir halde olamıyor. Ama ancak şöyle bir sorun var. Ben bir örnek vermek istiyorum. Bir ara Washington'dan New York'a trenle giderken Philadelphia'da uzun bir sanayi bölgesinden geçtik. 1950'lerde yapılmış birbirine benzer karkas milyonlarca metrekare yapı terk edilmiş halde duruyor. Bunların kent belleğinde bir yeri olduğu kuşkulu, mimari olarak da bir özellikleri yok, yapı fiziği olarak da bir özellikleri yok. Bu gibi alanların e, yeniden planlanması e, kent planlaması açısından toplum yaşama açısından elbette doğru olur. Ama mesela Bursa'da Merinos fabrikası var. Verdiğiniz örneğe evet. çok yakışır bir örnek. Bursa'daki Merinos fabrikası kent belleğinde, kentin ekonomisinde çok önemli e, yer almıştır. Bu, bu gibi örneklerin muhafaza edilmesi gerekir. Ama her yapı muhafaza edilecek diye bir, bir şey yok şüphesiz. Tabii bazıları toplumun hayatında hepimizin hayatında mihenk taşı değil mi çok önemli kritik roller oynayan, anılarımızı barındıran, geçmişimize tanıklık eden fiziksel mekanlar tam da bu nedenle aslında koruma başlıklı başka bir programda belki daha detaylı ben ve işte daha de geniş olarak elanmamış. Çünkü bu binalarda aslında bir yandan ciddi endüstri arkeolojisi <gülüyor> değerleri var. Evet. evet. Efendim bu sadece endüstri yapıları için söz konusu Pek değil, tüm geçelim. kuruma alanında Doğru. böyle. Doğru. Şimdi Doğru. benim düşünceme göre fiziksel yapısı bir defa ihmal edilemeyecek kadar güçlü olan yapılar, Doğru. kent belleğinde yer etmiş olan yapılar Doğru. bunlar muhafaza edilmeli. Örneğin taş kışla, bugün kışla olarak kullanmıyoruz Kesin. ama harika bir mimarlık fakültesi. Dünyada belki bu kadar güzeli yok, birçok mimarlık fakültesi gördüm. Aklıma geliyor Rumeli Hisarı mesela. Rumeli Hisarı'nın fiziki varlığı da evet. e, kent e, yapısı olarak topografiye uygun bir yapı olarak kent plastiği içinde, peyzajı içindeki yeriyle de ihmal edilemez bir yapı. E, önce kale sonra hapishane olduğu halde bugün e, turistik bir gezi alanı kültürel bir mekan olarak kullanılıyor. Evet. Oraya da yanılmıyorsam 60'larda sizin bir öneriniz uygulandı. Efendim o onunla ilgili bir meslek anısını da e, bahsederek isterseniz tamamlayabiliriz. Şimdi Rumeli Hisarı 1958'de bir proje yarışması açılarak e, içerisinin gezilebilir hale gelmesi ve bir askeri açık hava müzesi olarak kullanılması amaçlanmıştı bu yarışmada. Evet. Bu yarışmada katıldığımız proje birincilik ödülü aldı ve İsa'nın bugünkü haline dönüşmesine neden oldu. Evet. Burada istenen bir şey vardı: merkezi bir mekanda bir yer yapın, hazırlayın, bir kere yollar filan olsun gezilebilsin ama bir de mehter gösterileri ve halk müziği halk oyunları gösterileri için bir toplantı mekanı olsun. Biz de baktık projede topografik olarak çok uygun bir yer ve eski bir sarnışla cami temellerinin olduğu bir mekan var. Bunun etrafına bir basit amfi yaptık. Bu amfinin amacı e, ayrıca Yunan tiyatrosu gibi olmasın, bir bahçe düzeni gibi olsun Osmanlı bahçesi. Neticede 10 dakika ayakta durulacak bir gösteri olacak. Ama mekanı beğenmiş o günün çok önemli tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul. Burada King Lear Tiyatrosu, King Lear Temsili, Hamlet Temsili gibi müthiş gösteriler düzenlendi. Sonra e, bir haber çıktı gazetelerde. Muhsin Ertuğrul bu basamakları düzelttiriyor. Bizim yaptığımız e, bahçe düzenini düzelttiriyor. Endişelendik gittik baktık yerine acaba ne yaptı Yunan Tiyatrosu'na çevirdi mi diye. Ha baktık yapmamış çok basit birkaç düzenleme. Birkaç betonlama ama çok basit yani biraz daha rahat oturmayız. Çok hayran oldu. Dedi ki işte büyük bir kültür adamı böyle olur. bize anlamış ne kadar güzel Allah yorumlamış filan. Seneler geçti. Bir Türk tiyatrosu dergisinde Muhsin Ertuğrul'un anılarını okuyorum. Diyor ki Muhsin Ertuğrul ben bu mekanı çok beğendim ama o kadar münasebetsiz bir oturma düzeni yapılmış ki valiye başvurdum. Yüklüce bir tahsisat istedim burasını doğru dürüst bir tiyatro yapalım diye. Vali vermedi tahsisatı diyor. Onun Sıkırmış. üzerine ben ancak bu kadar düzeltebildim. Evet. Eh, işte yorum farkına güzel bir örnek. Bir örnek Daha evet. tabii namütenayi yani sonsuz sayıda örnek verebilirim zamanımız kısıtlı. Doğan Bey, sonsuz teşekkürler. Gerçekten inanılmaz bir sohbet. Aslında biz birkaç program daha çekebiliriz ama 3 yönetmenimiz, yönetmenimiz birden karşımızda durun artık yeter diyorlar. Bayramdan sonraki ilk programda aslında artık elveda diyelim. açıkmimarlık.blogspot.com adresinden bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Doğan Bey e tekrar teşekkürler ve iyi günler diliyoruz. Bence ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için, bu sohbet imkanını verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.